Mmm. -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Azali'nin mukaddimelerini bitirdikten sonra dedi ki ben sana cennete giden yolu yedi başlık altında özetleyeceğim. Bu yedi başlığı bir tür yedi aşılması gereken vadi olarak önümüze çıkardı. Allah ona rahmet etsin. Biz bu vadileri tek tek aşarak işte kendi tarif ettiği tarzda şekilde inşallah Rabbimizin rızasını kazanmak ve oradan da cenneti bulmak umuduyla çalışıyoruz. Şimdi okumaya devam. Edelim. El Akabatu'l Ula birinci Vadi birinci aşama, birinci aşılacak engel ve i̇yakabatul ilim, ilim akabesi, akabeyle ne kastediyor? aşama, baraj gibi kavramları kullanalım buna. Birinci aşılması gereken şey ilimdir. Bunları özet olarak en başta anlatmıştı. Faakulu ve billahi Allah'tan yardım isteyerek diyorum ki, Ya talibel halâsi vel ibadeti, Kurtulmak ve ibadet yapmak isteyen, Aleyke evvelen vaffakakallâhu bil'in, Allah seni muvaffak kılsın, yani başarılı kılsın, sana önce ilim gerekiyor. ve innehul kutbu ve aleyhil matâru. Valehih medaru çünkü ilim bu işin kutbudur ve onun üzerine döner. İş dediğine cennete giden yolu bulmak. Cennete giden yol ilimden geçiyor ve valehih medaru ve döndüğü yörünge bunun üzerinedir. Valem şunu bilesin. Ennel ilme vel ibadete cevherani. İlim ve ibadet iki mücevherdir. Mücevher Türkçe'de bildiğimiz kelime. İki kıymettir diyelim biz. Li eclihima bu iki şeyden dolayı ilim ve ibadet. Li eclihima bu iki şeyden dolayı kâne küllü mâ ve tesmeûh tosnifil şu yazarların yazdığı bütün gördüğün duyduğun kitaplar ve ta'limil muallimin öğretmenlerin öğrettiği şeyler ve va'zıl vaizin kürsülerde vaaz edenlerin vaazları ve navarin bu bakanların gördükleri şey hep bu iki şey içindir ilim ve ibadet. Bu cennete giderken ilk aşacağımız yol ilim vadisidir demişti. Sonra da diyor ki zaten ilim ve ibadet için her şey var. Bel lehimâ bu iki şeyden dolayı yani ilim ve ibadetten dolayı ünziletil kütüb kitaplar indirildi ve ursiletil rusül peygamberler gönderildi. Ne ilim ve ibadet. Bel hatta liaclihima. Bu ilim ve ibadetten dolayı khuliqatis semawati vel ard. Gökler ve yerler yaratıldı. Ve ma fihihima minel Ve bu göklerdeki, yerdeki mahlukat hep bunun için yaratıldı. İlim ve ibadet. Fetamel düşün. Tefekkür et. Allah'ın aziz ve celil olan Allah'ın kitabında şu iki ayeti düşün. Ne demek istiyor? İlim, ibadet. Bu iki şey varlığın aslı. Bunun içinde sen şu iki ayeti düşün, bunu anlamak istiyorsan. İhdâhumâ, bu iki ayetten bir tanesi. Kavluhu Teala, Allah-u Teala'nın şu sözüdür. Allahüllezî, o Allah ki halaka seb'a semâvâtin, yedi kat gök yarattı. Ve minel ardı mislehunne, yeri de böyle yarattı. Yani yeri de yedi yarattı. Yedi yer tabakası var, yarattı. Biz şimdi girmek istemiyoruz. Yedi kat gök, yedi kat yer nasıl oluyor? Biz bir tane yer biliyoruz. Bunun ayrıntısı nedir? Bunlara girmiyoruz. Yeten emru beyne hunne. Şu göklerde yedi kat gökte yedi kat yerde Allah'ın emri hep olup bitiyor. Allah'ın dediği oluyor. Lta'almu bilesiniz diye. Ana Allah'a ala kül şeyin Allah her şeye gücü yeter. Bunu bilesiniz diye ve inna'llaha kad ahada bikulli şeyin ilma Allah her şeyi ilimle kuşatmıştır. Bunu bilesiniz diye diyor Gazali bu ayeti niye delil getiriyor? Çünkü ne dedi? Ey kurtuluş arayan Müslüman önce ilim gerekiyor. Bu ilim de ibadetle beraber iki mücevherdir. Her şey ilim ve ibadet için var diyor. Bunu da ne yaptı? Bu ayetle delillendirdi. Wakfa bi hadhihi'l ayeti bu ayet yeter. Delilen ala şerefi'l ilme. İlmin ne kadar şerefli olduğunu göstermek için delil olsun diye bu ayet yeter. La siyyama ilme tevhid ve özellikle de tevhid ilmi. Tevhid ilmi. İlim önemli. Bu ilmin şerefinin göstergesi olarak da bu ayeti okuduk. Çünkü ayette ne diyor? "Lita'lemu" bilesiniz diye. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki olup biten her şeye kudreti yettiğini bilesiniz diye anlatınca Allah demek ki bilmek çok değerli olduğu anlaşılıyor. Özellikle de tevhid ilmi. Tevhid ilmi ne demek? Tevhid ilmi Allahu Teala'yı anlatan ilim demek. Kelam ilmi de akide ilmi de tevhid ilmi de aynı şeyi anlatıyor. Ama Ashab-ı kiram tevhid biliyordu sadece. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah biliyordu. Sonra bu akide ilmi oldu. Şimdi kelam ilmi diyoruz. Neden? Çünkü içinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir sayfada yazıyor, 500 sayfada tartışmaları yazıyor. Ateistlere cevap veriyor, deistlere cevap veriyor, Hristiyanlara cevap veriyor, Yahudilere cevap veriyor, Müslümanların kafasında şüphe olanlara cevap veriyor, veriyor, veriyor. Bunun aslı bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'dır. Şöyle diyebiliriz, bu tevhid ilmine bir nokta koydukta konuşuyoruz. Ashab-ı kiram bugünkü bir kelam ilmi kitabından imtana tabi tutulsa Allah sınıfta kalırlar. Ama cennete onlar girdiler, kesin bir şekilde girdiler. Kelam ilmi, bu asırların getirdiği fitnelerin ve belaların tartışıldığı bir ilimdir. Ashab-ı kiram bir şeyi tartışmadılar. Âmentü billah deyip cennete girdiler. Âmentü bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip cennete girdiler. Onun için tevhid ilmi bu işlerin aslıdır. Bu tevhid ilmi ve kelam ilmiyle ilgili, Gazali'nin bu kitabını okumaya başlamadan önceki ön söz bölümünde, Bunları konuşmuştuk. Evet. Neyi ispat ediyor? İlim çok değerlidir diyor. Her şey bu ilim için var diyor. Ve bunun için de ayet gösterdi. Özellikle de tevhid ilmi çok önemli dedi. Vessâniyetü, <gülüyor> ikinci ayet. Yani iki ayet sana yeter. İlmin ve ibadetin önemini anlamak için. Kauluhu celle bin kâilin. Herkesten daha yüce olan, bütün sözlerden daha büyük güzel sözü söyleyen Allah, şu ayetinde buyurdu: O ma khalaqatul jinn wal-insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayette birinci ayet neyi göstermişti? İlmin önemini göstermişti. Bu ayette ibadetin önemini gösteriyor ve kefe bu hazi ayete bu ayette yeter delilen ala şerefi'l ibadeti ve luzumul ikbali aleyha ibadetin şerefini ve ibadete yönelmeyi anlamak için yeter bu ayet o ma halakutul cinne ve'l insa illa li ya'budun ve أعظم بأمرين bu ne büyük bir iş bunları yüce tut sen huma el maksudun min halqiddareyn huma ilim ve ibadet bu ikisi isim yarat yaratılma sebebidir dareyn dünya ve ahiret demek dar yurt demektir dareyn iki yurt İki yurt neredir insan için? Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiretin yaratılma gayesi bu iki şeydir. Yani ibadet ve ilim. Fehakka lilabd elle ile illa bihima. Kul için uygun olan bunlardan başkasıyla meşgul olmamaktır. İlim ve ibadet. Ve la illa lehuma. Sadece bu iki şey için yorulmalı. İlim ve ibadet. O la yanzura illa Bunlara bakmalı. Yani gözünde bunlar olmalı. Felem şunu bilesin enna ma huma min el ve ibadet dışındakiler batulun. Batıldır. Batıl ne demek? Boş, hak olmayan demek. La hayre fihi hayır yoktur onlarda ve lağvun ve boşluktur la hasile lehu bir sonuç getirmez. İlmin ve ibadetin dışındakiler. Fe ida alim tzalike bunu anladıysan bu sana bahsettiğim şey fa'lem neyi anladıysan diyor. Biz dünya, ahiret her şey ilim ve ibadet diye yaratıldı. Bunu anladıysan eğer, fe'lem, şimdi bilesin, ennel ilme, ilim dediğimiz, bu iki şeyin bir tanesi olan ilim, eşraful cevhareyni ve afvaluhumâ. İki kıymetli mücevherin en iyisidir. İlim ve ibadetin peşinde koş dedikten sonra, Şimdi farklı bir parantez açtı. Buraya dikkat ediyoruz. Gazali'yi tanıyoruz şimdi. İlim ibadetten daha değerlidir diyor. İlim ibadetten daha değerlidir. O lidelike قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki inne fadle'l alimi ala'l abidi. Alim insanın İbadet yapana üstünlüğü kefadlî alâ ednâ raclim min ümmetî. Benim, benim yani peygamber olarak benim, ümmetimden en düşük insana olan farkım gibidir. İlmin ibadete farkı. Dikkat ediniz namaz da ibadettir. Oruç da ibadettir. Bunu bir iş görüyor, bu bir mücevherdir diyor. Ama ilmi onlardan daha değerli tutuyor. Gerekçesini açıklayacak tabii. Gerekçesini açıklayacak. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de 2685. hadis-i şeriftir. Vakalen sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: nazaratun ile alime bir alime bakmak. Alim oturuyor, kitaplarını çalışıyor. Ona bakmak ile <gülüyor> ileyye benim için daha sevimlidir min ibadeti senetin miha ve kıyamıha gündüzü nafile oruçla gecesi de nafile namazla geçirilmiş bir yıldan daha değerlidir bir alime bakmak dedi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Bununla ne ispat etmeye çalışıyor? İki şey için dünya ve ahiret var. İlim ve ibadet. Ama ilim ibadetten çok daha üstün. Peygamberimiz böyle buyurdu diyor. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi diyor Gazali ama bu sahih bir hadis değil. Peki Gazali sahih olmayan bir hadisi kitabına niye aldı? Gazali muhaddis değil. Bir ikincisi bu. Teşvik için kullanılmış bir hadis çok sahih olması veya olmaması sonucu değiştirmiyor. Bir vaaz konusu, bir öğüt konusu bu. Hüküm belirten, din böyledir, namaz işte dört rekağıttır, oruç şöyle tutulur diyen hadislerde sahih olmasını yani sahih ne demek? Yüzde yüz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olduğuna inanıyor olmamız lazım. Bu hadis-i şerif. Belki sabihin, tabiinden birisinin sözüdür, sahabeden birisinin sözüdür. Ama muhakkak bizden bin sene öncesine ait bir söz, bir âlimin sözü de olabilir. Bir alime bakmak bir yıl nafile ibadet yapmaktan değerlidir. Bunun bir mantığı var mı? Buraya nokta koyalım. Var tabii. Alime bakarken oturup sinema seyreder gibi bir alimi seyretmekten söz etmiyoruz tabii. Gazali ders çalışırken onu seyrediyoruz. Gazali ile iki dakikalık bir oturmamız bizim imanımızı kurtaracak bir beraberliğe dönüşebilir mi dönüşür? Alim dediğin öyle bir adam zaten. Oturup beraber kahve içilen adam değil alim. Alim önünde saygıyla hürmetle peygamberin vekili diye oturuyorsun. Asab-ı alimlerin en büyüğü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde iki dakika oturdular, cenneti buldular. Ashab-ı kiramın önünde beş dakika oturma şansı yakalayanlar dünyanın en iyi nesli, ikinci nesli oldular. Dolayısıyla bir alemin önünde iki dakika oturmak, bir oturup yüzüne bakıp tefekkür etmek, onun ilminden, takvasından ibret almak bir insanın hayatını kurtarabilir. İmanını kurtarır. Dolayısıyla bir sene Boş boş ibadet yapıp sonra da imanı şüpheli ölen bir adama bir bakar. Yani bir senedir oruçlu adam. Ama itikadında sorun var. Allahu Teala'yı yanlış tanıyor. Kadere imanında problem var. Melekleri kız zannediyor mesela. E meleklere kız diyen bir insan Müslüman olur mu? Allah'ın kızları diyor melekler için haşa. E bu adam namaz da kılıyor olabilir. Ama iki dakika alimle oturup da bunlar Müslümana yakışmaz, bunlar caiz değil deyip estağfurullah deyip imanını tazelese cennete girecek. Ne oldu? Bir sene ibadetten daha değerli oldu. Bu, Gazali'nin buraya koyduğu bu hadisin mantık olarak doğru olduğunu söylüyoruz. Sahih değil diyoruz, yalandır demiyoruz. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ela edullukum ala esraf ehli'l cennete size cennettekilerin en üstününü söyleyeyim mi? Kalu bela ya Rasulullah. Buyur ya Rasulullah. Söyle dediler. Qalehum ulama ummeti. Onlar benim ümmetimin alimleridirler. Ümmetin alimleri tabii ki ashab-ı kiram'dan sonra ashab-ı kiram'ın derecesine geçmek Mümkün değil, sahabilik çok büyük bir makam. Ümmetin asırlara yayıldığında en değerlileri cennete girenler arasında alimler olacak. Hala neyi anlatmaya çalışıyor bize Gazali? Bir ilim projen olsun. Bir ilim vadisinden geçmeden cennete gidemezsin. Bu da birinci basamak. Burada mı? diğer altı basamak senin için yok zaten. Dolayısıyla ilim projen olacak. Bunun içinde ilmin kıymetini bileceksin. Çünkü Allahu Teala bütün bu yerleri, gökleri yaratma sebebini, talemu bilesiniz diye ilim için yarattım diyor. Dolayısıyla sen ilim mantıklı bir Müslüman değilsen, Gazali anlatıyor. İlim mantıklı, ilim ayrıntı, alim olmak şart değil. Çünkü alim olmak herkese nasip olmayabilir. Alemin kıymetini bilmeye herkes mecbur ama alimin kıymetini bilirsin. Alim olman gerekiyor, olamazsın. Âlime doğru yürüyen ilim talebesi olursun. O da nasip olmayabilir. Onu seversin. Hizmetinde bulunursun. Allah seni beraber haşreder. El mer'u ma habbe. Herkes sevdiğiyle beraber. Bu da değilse helak olanlardan olursun bu sefer. Çünkü Allah'a ilim projesi olmayanı cennet yolunda yürüyor, kabul etmiyor. Bunun için alemi sevmekte kıymetli. Çünkü alemin kara kaşına hayranlığın yok senin. İlmine hayranlığın var. Fedakarlığın senin, hürmetin, saygın onun ilmine oluyor. İlmi de elle tutulur, gözle görülür bir şey değil necide de. Alim bir insan bu. Onun ilmi sana taşınıyor. Sen ilmine hürmet ediyorsun. Allah'ın rızasını da o kanalla kazanıyorsun. Fe bale leke fe senin için anlaşıldı. Senin için anlaşıldı. Ennel ilme ilim eşrafu cevheren minel ibadeti. Bir mücevher olarak ibadetten daha önemlidir. İlim ibadetten daha önemlidir. Cahil ibadet de yapsa kaşını gözünü yarar. Onun için. Ve la budde lil abdi minel ibadeti ma'al ilmi. Bunun altını çiziyoruz şimdi. Gazalemize dikkat ediyoruz. İki şey var bu dünyanın yaratılışı için dedi. İlim ve ibadet. İlmi anlattığı üstündür dedi. İbadetten değerlidir dedi. Şimdi ne diyor altını çizdiğimiz yerde? Lâbuddel-abdi minel-ibâdeti ma'a ilmih. Kul ilim önceliklidir bilecek ama ibadetsiz olamaz. İbadetsiz ilmin bir değeri yok. Ve illâ eğer böyle olmazsa yani yanında ibadet olan ilim olmazsa kâne ilmuh hebâ emmen sûra. Toz dumandır onun ilmi. Boş. Enkaz demek. Hebe en mensura enkaz demek. Enkaz. Fe innel çünkü ilim çizmeye devam ediyoruz şimdi altını. Bir menzileti şecerati. İlim dediğimiz şey ağaçtır. Ve ibadatu bi menzileti semeratin İbadet de o ağacın meyvelerinden bir meyvedir. Meyvesiz ağaç, ağaç değil. Feşşarafu lişşecerati. Bu işin şerefi, üstünlüğü ağaçtadır. Ağaç olmasa meyve olmaz. Meyvesiz ağacında kıymeti yok. O sobaya odun olacak. O zaman üstünlük ağaçta. İzhiyel asıl. Çünkü ağaç toprakla buluşup meyveyi üretiyor. Lakinnel intifa'a bisemaratiyâ. Ama faydası meyvesiyle ortaya çıkar. El intifa faydalanma demek. Faydası meyvesiyle ortaya çıkar. Fe-i'den o halde la buddelil abdi minel ibadate. Kulun muhakkak ibadeti olacak. Sadece bir ilim, sadece akademik unvan kesinlikle bir işe yaramıyor. Liyesleme lehu şerefül ilm. Eğer ibadeti olursa ilmin üstünlüğü onda kalır. Bunu örneğinden anlamaya çalışınız. Ne dedi? İlim dediğimiz şey ağaçtır. İbadet o ağacın meyvesidir. Meyvesiz ağacı kesip odun yapıyorlar sobaya. İbadetin olmadığı zaman ilme rağmen cehenneme girersin demek oluyor bu. İbadet meyve olduğuna göre meyve verdiğin sürece seni kimse sobaya odun yapmaz. Çok güzel bir örnek. Rabbim rahmet etsin Gazali'ye. Zaten bu okudukça göreceğiz ki Gazali bizi hayatın içinden örneklerle Rabbimizin cennetine doğru ikna etmeye çalışacak. وَلَا بُدَّنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كِلَ الْاَمْرَيْنِ Bir kulun ilim ve ibadette Muhakkak nasibi olmalı. Yani ikisi bir arada olmalı Müslüman için. وَلِهَذَا قَالَ حَسَنُ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İşte bunun için Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki Hasan Basri deyince duracağız. Hasan Basri tabiinin büyüklerinden yani asabı ı kiramın sonrasında gelen nesilden Ömer bin Kattab Radıyallahu anh'ın zamanında doğmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını yani annelerimizi görmüş. Onların dizinin dibinde oturmak nasip olmuş ona. Osman radıyallahu anh'ın zamanında hafızlığını yapmış diye ilimleri öğrenmiş. Ashab-ı kiramın pek çoğundan Enes İbni Malik'ten ve pek çok sahabiden ders okumuş. Yani güneş görmüş demeyeceğim gezegenlerde dolaşıp gelmiş bir sahabi. Onun için Hasan Basri rahmetullahi aleyhi bu ümmetin ashabı Kiram'dan sonraki en büyüklerinden birisidir. Bu sözünün de altını, üstünü, kenarını çizelim şimdi. Tablo yapıp böyle avucumuzun içinde durur gibi bir kenarda oturalım. Ne diyor Hasan Basri rahimahullah? Utlubu hadel ilme taleben la yadurru bil ibadeti. İlim öğrenirken ibadete zarar vermeyecek şekilde öğrenin. O'tlubu hadi'l ilm ibadete ibadet yaparken de taleben la yudrru bil ilmi ilme zarar vermeyecek şekilde ibadet yapın. Bu ölçü Hasan Basri'ye ait. İbadet yapıyorsun, ilme zarar vermiyorsun. İlimle meşgulsün, ibadete zarar vermiyorsun. Yani bir talebe herhangi bir ilim, ilimle ilgili konuşacağız. İlmi elde ederken namaza vakit bulamıyor. Yandı gitti. Çünkü o ağacı kesecekler odun diye sobayı atacaklar. Meyve vermeye çalışıyor, ağacı kurumuş. Meyve vermeyeceği belli bir şey. Dolayısıyla ilmin peşinde olacağız, ibadeti aksatmadan. İbadet yapacağız, ilmi çürütmeden. İkisini iyi tutturduğumuz zaman sonuca ulaşacağız. Diyor Hasan Basri, rahmetullahi. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا. Şimdi anlaşıldı ki kul için, yani mümin insan için ikisi aynı anda lazım ilim ve ibadet. Fel ilmu evla bi't takdimi la mahalata. Hiç tartışmaya gerek yok. ilim önceliklidir. Lenne'l aslu ve delilu. Çünkü ilim ağaçtır, köktür ve hidayetin kaynağıdır. Ve lidelike kâle sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el ilmu imamul ameli. İlim, amelin imamıdır. Ne demek amelin imamıdır? Yani namazı nasıl kılıyorsun camide? Bir imam var. İmama uyunca senin namazın oluyor. Amelin, ilmin peşinden gidecek demek. Senin amelin bir ilme bağlı değilse kafadan yapıyorsundur. Kafadan yaptığın şey de seni cennete koymaz. Amel yani ibadet demek, amel, ameli salih diyoruz ya, ilme tabi olacak. İlim amele tabi olmaz. Çünkü ilim deyince biz ne anladık? Şimdi burada bir not ilave edeceğiz. Gazali'nin rahmetullahi aleyhi bu ilim vadisinde. Bütün bu anlattığı ilimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine inen vahiy etrafındaki dönen ilimdir. Ve onların özü de tevhid ilmidir. Matematik buna dahil mi? Değil. Coğrafya dahil mi? Değil. İngilizce dahil mi? Değil. Arapça dahil mi? O da değil. Ne dahil? Tevhid ilmi, vahiy ile öğrendiğimiz tevhid, tefsir, hadis, fıkıh ama bunların üzerinde insanların yorumlarının bulunduğu, felsefesinin yapıldığı akademik şekil almışı değil. Allah birdir, peygamberi haktır. Cennet haktır, cehennem haktır. Bunları öğreten ve bunların yaşanma yollarını gösteren ilim. Dolayısıyla şimdi alim olacak derken bir kütüphanedeki bütün kitapları okuyacak demek istemiyor. Bu dediği ilim bir ciddik bir kitaba sığacak bir ilimdir. Bir ilmu'l kitabındaki bütün bilgilerdir. Dolayısıyla çok zor bir şeyi tarif etmiyor razı Allah'ı tanı diyor. Peygamber'i tanı. Namazı tanı. Allah'tan öğren. Orucu Allah'tan öğren. Yani peygamberin gösterdiği şekilde öğren. Vahide ne varsa. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum cemiyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 23 senede ne öğrendilerse ilim odur. Fazla bir ilim iddiamız yoktur. Bunun için e, biz İlim nedir dediğimizde akide, tevhid, kelam bunlardan hangisiyle biliyorsak bunlara bir ilim diyoruz. Ondan sonra Allahu Teala'nın bize vahiy dediği mesela ayet, hadis bunlara da ilim diyoruz. Ama e, bizim batın dediğimiz ilim e, herhangi bir şekilde... Bu bahsettiği ilim değildir. Batıni ilim ne diyorlar? Yani bu Bunu diyorlarsa o değil diyoruz. Ayette yok, hadiste yok, müştehitlerin iştihadında yok. Dün gece rüyamda gördüm. Sen kimsin? Kaç sene sonra geldin Peygamber Aleyhisselam'dan? 300 sene sonra, 500 sene sonra. E Cebrail Aleyhisselam bir şeyler getirmeye devam ediyor mu? Yok. Sana ne geldi? E, kalbime indi. Sen kalbini bir kardiyoloğa götür temizlesinler. İnsanın kalbine ilham gelir. Feiz bereket gelir. Din ve ibadet öğretmek için değil. Kalbine huzur olsun diye gelir. Dolayısıyla birilerinin herhangi bir şekilde... Vahyin dışında, Kur'an ve sünnetin dışında, müştehitlerin iştihat alanları dışında bu da dindir dediği şeyi kastetmiyor ve Neyi kastediyor peki? Helal, haram, farz, vacip, cennet, cehennem bunlar. Bunlar da üstüne basa basa. Altını çize çize söylüyorum, bunlar uzun yıllarca öğrenilecek şeyler değil. Bir sahabe bunları iki saatte öğrenip gitti. Arapça bunlardan biri değil dedik. Arapça farz değil. Elbette vahyi öğrenmek için Arapça farz ama bir Müslüman Arapça bilmeden de bu ilimleri bilir. Arş nedir sorulduğunda... Derin bilgisini bilmediğimiz Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatındandır Allahu Teala'nın dev mahfuz dediğimiz bilgi saklandığı yer oradadır. Ha tamam sen biliyorsun. Selamun aleyküm. Kaç metre küptür? Nerede duruyor? Işık görüyor mu? Penceresi var mı? Bunlar boş işler. gerekli şeyler değil. Allah bunları tarif etmedi bize. Biz de bilmek zorunda değiliz. Yani şunu vurguluyorum. İlmi öne çıkardı çıkardı gazali ama ulaşılmaz hayal dünyasına götürmüyor bizi. Gazali bize ulaşılabilir olanı bu ibadetten şereflidir diyor. Aksi takdirde bir ansiklopedi okuyan biri o zaman kırk kere haç yapandan daha değerli hale gelir onu kastetmiyoruz tabii. Burada inşallah yavaş yavaş bunu e, anlıyoruz. Devam edelim. İnne ma wa inne ma sarel ilmu aslan matbu'an yalzamu taqdimu al ibadeti li amrayni. İlmi biz öne geçirdik diyoruz. Bu sebeple senin de ibadet Önce ilim diye bir şey bilmen lazım. Bu sebeple iki şeyi öne çıkar diyor. Ehaduma <gülüyor> Niye sen yani ibadeti geri bırakıyorsun, önce ilim sahibi ol. Niye diyoruz sana? Litehsule lekel ibadetu ve teslem. Böylece sen ibadeti gerçek şekliyle yapmış olursun ve kurtulursun. Aksi takdirde ibadet diye kendi bildiğini, dedelerinden gördüğün yanlış şeyleri yaparsın. Allah onlara ibadet sevabı yazmaz. Boşuna kürek sallarsın. فَاِنَّكَ اَوَّلًا يَجِبُ عَلَيْكَ اَنْ تَعْرِفَ الْمَعْبُودَ summa تَعْبُدَهُ Çünkü sen evvela ibadet ettiğin kimdir? Onu bileceksin ki ona ibadet yapasın. وَكَيْفَ تَعْبُدُ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِاَسْمَائِهِ Sen isimlerini ve sıfatlarını bilmediğin bir ilaha nasıl ibadet yapacaksın? وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يَسْتَحِيلُ ف۪ي Konuşurken senin Rabbini, ne söylemek lazım neyi de söylememek lazım bunu bilirsen ancak ibaret yapabilirsin Fa rubbema ta'tequdu fihi ve fi sifati şeyen ve'l iyazu billah mimma yuhalifu'l hak Allah muhafaza buyursun ve'l iyazu billah Allah korusun demek deyim olarak biz Türkçede Allah korusun diyoruz e, Arapçada bu el iyazu billah nauzu billah al-Allah şeklinde söyleniyor Maazallah, sen Allah'a ibadet edeceğim, Allah'a iman edeceğim diye onun hakkında söylenmeyecek, düşünülmeyecek bir şey düşünürsün. فَتَكُونُ اِبَادَتُكَ heba اَمَّنْ سُورًا İbadetin heba olur gider. Hristiyanlar niye helak oldular? İsa Allah'ın oğludur dedikleri için. Onlar öyle, öyle dedi diye Allah'ın oğlu olmadıysa ama onlar heba emmensura toz duman olmuş bir ibadet yaptılar. 80 sene namaz kılmış filan yerde. Hiçbir kıymet yok Allah katında. Hiçbir kıymet yok. vakat şarh ne mafıd alık? Min al. Xatırılgıymı fi beyani meana suil qatımete min kitabı kafüf min cümleti kitabı ihya ilumet din. İhya ilumet din de İhya-u ulûmüd büyük kitabıydı değil mi? İhya-u Ulûmü'd-dîn'de Su'ul Hatime'yi anlattığımız bölümde ben bu tehlikeyi anlattım diyor. Su'ul Hatime. Şimdi burada not defterlerimizi çıkarıyoruz. Gazali Su'ul Hatime'den bahsediyor. Hatime insanın sonu demek. Yani ölüm. Burada biz not koyalım. O Gazali ne dedi? Gidin İhiyar-ı bu bölümü okuyun dedi. Biz de şimdi İhiyar-ı burada özetleyelim. O bölümünü. Hatime insanın sonu demek. Su'ul hatime kötü son demek. Müminin anlayışında kötü son ne demek? Maazallah imanı tehlikede ölmek demek. Bunun da o zaman bir karşıtı da var. Su'ul hatime kötü son, hüsnü'l hatime iyi son demek. Mesela mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında sabah namazını ashab-ı kirama ve tabi'in nesine kıldırırken hançerlenerek öldürülen Ömer radıyallahu anh'ın sonu nasıl son oldu? Hüsnü hatime oldu. Müthiş bir sonla gitti. Hamza radıyallahu anh'ın sonu nasıl gitti? Hüsnü hatime ile gitti. Müslümanın bir hatime son derdi diye derdi olması gerekiyor. Bütün Müslümanlar düşmandan korktuklarından çok su-i hatime diye bir dertleri, korkuları olması lazım. Herkes hüsnü hatime istemesi lazım. Mesela birbirimize dua ederken Allah sana hüsnu khatimeler nasip etsin demek lazım hüsnu khatime ne demek güzel son peki e biz Müslümanız zaten Müslümanız ama bütün bu yatırımlar ibadetler hüsnu khatime için hep maazallah hüsnu khatime olmadıktan sonra e, kabe'nin içinde yaşasan ne olacak mesela Ebu Talip Hüsnü Hatime ile gidemedi. Hüsnü Hatime ile gidemedi, güzel yaşadı aslında. Peygamber aleyhisselamın emrinde yaşadı, ona hizmet etti. Hatimesi yani sonu kötü oldu. İman edemedi. Onun için Müslümanın büyük bir korkusu olur. Kalp krizinden, beyin felcinden daha çok Su-i Hatime'den korkar. Hacca gittiğinden daha fazla Hüsnü Hatime ister Allah'tan. Hüsnü hatime oldu mu kazandığın ebedi cennetleri demek. Demek ki biz e, hüsnü hatime ne demektir onu öğrenirsek su-i hatime nedir onu da öğreniyoruz. Allahu Teala'nın yardımıyla kulun sonunu iyi getirmesi demek hüsnü hatime. Bu nasıl olur? Evvela Müslüman olarak yaşar. Yaptığı hatalar varsa da ölmeden önce onlardan kurtulur. Tövbe eder. Kurtulduğumu da yani tövbe ettiğimi de tertemiz oldu zaten. Günahsız yaşayıp mümin olarak ölmek, günahla yaşayan için de tövbe edip ölmek. Hüsnü hatime buna diyoruz. Peki bunu bilebilir miyiz? Birisi husn-u khatimeyle mi gitti, su u khatimeyle mi gitti asla bilemeyiz. Peki işaretler var mı? Var ama işaret var. Mesela Fussilet suresinin 30. ayetinde Allahu Teala husn-u khatimeyi tarif ediyor. Rabbim Allah'tır deyip istikametten çaşmayanlar. Yani faiz fırsatı gelince faize düşmüyor. Namaz vaktini kötürmüyor. Lagv ile, boş işlerle uğraşmıyor. Zikrullah ile meşgul, dost doğru yaşıyor. Yalan konuşmuyor, haram yemiyor, zulmetmiyor. Cihat gerekirse cihat ediyor. Bu istikamet üzere olmak demek. İstikamet üzere olanlara تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَ Onlar için hususi melekler iner diyor Allah. Ne zaman? Henüz dünyadayken. Hayattayken. Sekerat halinde. Sekerat ne ediyoruz? Son insanın son 5-10 dakikasına. İmanın fayda etmediği o 5-10 dakikaya. Böyle istikamet üzere olanlara Allah hususi melekler gönderiyor. Azrail'den önce. Azrail gelmeden. Biz oturuyorduk, konuşuyorduk. Bu adam tebessüm edip duruyor. Biraz sonra da öldü. Biz öyle zannediyoruz. Halbuki melekler ona geliyorlar. Biraz sonra Azrail gelecek, hiç korkma diyorlar. Biz, biz beraber gideceğiz. Geri de bıraktıklarını da merak etme, biz kefiliz onlara. Sen şimdi hazırlan, o okuduğun ayetlerdeki cennete gidiyorsun derler diyor. Allah bütün ümmete, bütün müminlere bu şerefi nasip etsin. Ama bu, o melekleri hep gözünün önünde görenler için tabii. Rabbunallah, Allah, Rabbim Allah'tır diyecek. Haramla karşılaştığında şurada taviz ver, düğünde taviz ver, arkadaşlarla şöyle yap, şu caiz olabilir, filan hocaya soru belki caiz diye Bütün bu ihtimallerle karşılaştığı her yerde benim Rabbim Allah'tır, böyle bir şey bende olmaz diyenlere melekler geliyor. Demek ki bu bazı kullarını allah Teala nasip ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüsnü Hatim'e kime nasip oluyor onu konuşuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte çok ben rakamda vereyim. buharide 6.507. hadis, Müslim'de 2.684. hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Allah'la buluşmayı isterse Allah da onunla buluşmak ister. Kim Allah'tan kaçmak isterse Allah da onu istemez. Diyorlar ki ya Resulallah, ee, hepimiz ölümden korkarız ve ölmeyi istemeyiz biz. Hatta Ayşe annemiz bu sözü söylüyor. Yani şimdi ölmeyi istemiyorsak biz, ölümden korkuyorsak Allah'tan da kaçmak mı oluyor bu? Diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Öyle değil. Kastettiğim o değil. Ee, mümin öleceği zaman onu müjdeleyen melekler gelir. Sen iyi gidiyorsun derler ona bunun üzerine de o mümin tebessüm eder ve dünyadaki son dakikalarının çabuk geçmesini ister. Madem öyle Rabbimle kavuşayım der, Allah da kulumu getirin der. Kafir ölüp gideceği zaman da ona da melekler işte geberiyorsun, cehenneme gidiyorsun der. O da son saniyelerinde dünyadan hiç ayrılmak istemez. Son anlarında dünyaya yapışmak ister, ama buna rağmen cehenneme yuvarlanır gider. Demek ki iyi iyi son Allah'ın izniyle müjdeleniyor bazen. Mesela şehadet, iyi bir son işareti. Mesela son nefesinde kelime-i şehadet söylemek nasip ol İyi bir işaret bu. Bunlar hep işaret. Kadınların doğum yaparken ölmeleri veya hatta bazı hadislerde lohusa iken ölmesi. Sadece doğum yaparken değil. Loğusa günlerinde kadın temizlenmeden öldüyse biiznillahü teala e, mümin için iyi bir işaret bu. Kadın iyi gitti deriz. Yani bunu bir tür şehitlikte sayabiliriz. E, aynı şekilde e, ribat halindeyken ölen mümin de biiznillahü teala iyi ölmüştür. Yani güzel e, ölüm dediğimiz ölüm onu bulmuştur. Ribat nedir? Savaşta ise devlet, savaşta nöbetçi olmak demek. Savaşırken zaten gazi mümin. Eğer ilim savaşı yapılıyorsa bir medresede, bir vakıfta, oradaki bulaşıkçı da biiznillah buna dahildir. Eğer ümmet Bedir'de cihad, ed Uhud'da cihad ediyorsa, Uhud'da nöbet tutan mücahit bu sevaba layıktır. Gün geldi de ilim, tefsir okumak, hadis okumak, fıkıh okumak şekline dönüştüyse o zaman medresede murabıttır, ribat yapıyordur. Ve ribat yapanların kıyamet gününe kadar defterleri kapanmıyor. Ribat dışındaki bütün ameller kapanır, namaz biter. Ama murabıt insan, ribat göreviyle öldüğü zaman kıyamete kadar melekler onu hep bekliyor orada kabul ederler. Ali İmran suresinin son ayeti ya velidine amnusburu ve sabiru rabitu ayetinde bu ayrıntıları görebiliriz. Peki insan hüsnü hatimeyi nasıl sağlayacak? Doğru yolda olarak Allah hakkında hüsnü zan olacak. Hüsnü konuşmuştuk. Takva ile yaşayacak. Tövbe edecek sürekli. Allah da ona Hüsnü Hatime nasip edecek. Peki Hüsnü Hatime'nin dışında ne var? Su'ul Hatime var. Yani kötü son. Kötü son ne demek? Müslüman nasıl yaşadığı önemli değil. Ölürken kötü ölüyor. Yani imanı tehlikede ölüyor. Yine biz bilmiyoruz. Belki son nefesinde iman nasip olmuştur. Tövbe nasip olur. Ama Görüntü itibariyle Müslüman ya kafasındaki akidevi bir sorundan dolayı kötüdür. Mesela hala Allah hakkında yanlış şeyler düşünüyordur. Peygamber hakkında yanlış şeyler düşünüyordur. Ashab-ı kiram hakkında, Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer hakkında caiz olmayacak şeyler düşünüyordur. Ve ölürken neuzübillah o çirkinlikle, o hatayla ölmüştür. Peki neden insan... Suul Hatime. Kötü bir son tehlikesi yaşar. Bir, iman bozukluğu. İki, aşırı dünyevileşme. Cenneti, ahireti, asırlar sonra gelecek bir şey. Şu anda hiç yok, öyle bir şey. Yakında olmaz. Onun ölümüne on bin sene daha var. Dünyevileşmiş. Dünya onun yüreğine girmiş. O dünyada yaşamıyor da, dünya onda yaşıyor sanki. Olmuş bu tabii. Ee, ve... Kötü arkadaşlar ne yazık ki en büyük su-i hatime sebebi ve tövbe edilmemiş günahların sahibi olmak. Buna su hatimeye nereden dolayı girdik? Çünkü gazalimiz rahmetullahi aleyh ihya ülüm dinde korkulacak şeyler arasında su-i hatimeden söz ettim. Bir tehlike olarak bunu size anlattım demişti de oradan. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.